İtibar, itibar, itibar haber. Amin. Amin. Amin. Amin. El mektubu s-saminu ve s-seb'une 78. mektub ila Darabhan Darabhan adlı askeri yetkiliye yazılıyor. Fi beyani enne muhabbeti taifetil aliyyeti Mektubun konusu ehlullah'a muhabbet, ehlullah'a sevgi Eylülullah'a karşı alaka duymak ve ihlasıyım, onlara samimiyetle bağlanmak, onlara samimi ve yürekten, derinden muhabbet duymak, vesiletül fenâifillah vel bekâibillah, insanın fenâfillah ve bekâbillah sahibi olmasına, Allah'ta fani olmaya, Cenab-ı Celle Celal'in sahip olmuş olduğu kemalat ile, güzelliklerle hallenmeye vesiledir. Mevla'nın dostlarını sevmek, Nakşibendiye tarikatında bulunan, khasleten zevatı sevmek, yani alel-husus özellikle bu efendim tarikatı aliyye-i, Nakşibendiye-i e, ve alel-umum genelde de bütün ehlullah'a muhabbet,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 sizin efendim cemaatinizde, sizin kesimde de hissediliyor, devletün, heniyetin yani sizde çok muazzam bir hal var. Allah'ın muazzam bir nimeti size nazil olmuş. وَاِيَا اَتَّوَادُوا fukara Bu da nedir peki sizde bulunan bu büyük nimet? E, dervişlere göstermiş olduğunuz tevazu. Hiçbir zaman makama ve işte bir takım e, dünyevi rütbelere takılıp da gurur kibir yapmıyorsunuz. Siz dervişlere e, herkesin tahmin ettiği gibi değil de olması gereken tarzda belki tevazu göstermeniz çok büyük bir nimet.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 Yani muhabbet iki ağızlı bir bıçağa benziyor. Hem hayra kullanılır hem şerre kullanılıyor. Hayra kullanılırsa peki bunun celbedeceği insana kazandıracağı feyiz-i yani manevi kemalatın haddi hududu yoktur. Ama gidip bu muhabbet şerre kullanılırsa o zaman da getirmeyeceği musibet yoktur.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 Yani onlarsız yani oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar, onlarsız savaşa gitmiyorlar. Her ne türlü başları dert, derde maruz kalsa onlarsız kesinlikle iş görmek yoktur. Kanuni Sultan Süleyman Aleyhi Rahmeti diyor ki, ''Hangi savaşa gidecek olsam mutlaka giderim Beşiktaş'taki Yahya Efendi, benim süt abiyimdir o. Onunla istişare ederim, o bana derse savaşa git giderim.'' diyor. Ve gerek işte Sultan II. Selim'in şeyh Galip'le birlikte sürekli oturması Topkapı'da oturuyor. Peki belli bir saati kadar devletin işlerini idare ediyor. Ondan sonra Adıbek han arabayı dehdehliyor şey Galata Mevlevihanesi'ne, İskele Cebresine efendim yani çıktığınız zaman başlangıç noktasında Galata Mevlevihanesi'dir. Oraya böyle küçük bir oda var. Orada şeyh Galip'le birlikte oturur da başını dizine yaslar. O şekilde teselli bulurdu tezaha gene Sultan Fatih mesela e, babası Murat Hodavendigar Kudı rahimeullahu teala Acbayram velinin müridiydi. Yani bana diyor müridlerinin sayısını gönderdi üstadım diyor. Ne kadar müridim varsa kimseye tanım tanımadım ve tanımayacağım. E, imtiyazları devletten istifade imkanını onlara tanıyacağım diyor.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 olmak olmasına rağmen hepsinizine basıyorsunuz. Peki, dervişlere, Mevla ile meşgul olanı insanlara tevazu gösteriyorsunuz. Onlara hizmet için yarışa girmişsiniz vesaire. Yahudi bu ne muazzam bir nimettir ya. Ve bu tutku var ya mumbiyon, haber veriyor an muhabbeti âzi taifetel aliyyeti. Bu efendim haliniz, bu karakteriniz bu yola bu yolun büyüklerine nasipen diye tarikatına bulan zavatikirama muhabbetten haber veriyor sultan Abdülhamit Han cennet mekanı Şazeli tarikatına mensuptu ama bazı kesim diyor ki Nakşi ve ile o kadar oturur kalkardı ki, o kadar oturup kalkardı ki, onlara o kadar derinden bir muhabbeti vardı ki, ee, nakşi olma ihtimal de var diyorlar ve kendisi 4000 tane şeyh ile istişare halindeydi. Görünüşte devletin başında Abdülhamid Han var ama ipler, dizginler onların elinde. Yıldızdan yukarıya çıkarken yıldız caminin haziresinde Şeyh e, Zafir Efendi yatıyor. Osmanlı'yı götüren adam onun döneminde şey Zafir Efendi ama surette Abdülhamid Han götürüyor. Onlar bu işin farkındaydılar. Yani Mevla'nın bir devleti yürütmesi, götürmesi Mevla'nın dostlarıyla peki alakalı ve irtibat içerisinde olmaya bağlıdır. Günümüzdeki mesela bir takım hareketlerde işte dervişlere ee, yani ne gerek var? Tasavvuf ve terikat büyükleri ne anlar siyasetten, ne anlar işte bilmem ne uluslararası ilişkiden şundan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 Peki, bu sizin bu karakteriniz var ya, bili bu dervişlere, bu Allah dostlarına tevazu, hürmet, peki onlara hizmet, bu da zaten Yunan mahabbeti, hadi bu Efendim mevlânın dostlarına, nakşi büyüklerine derin bir sevginizin olduğunu ifade ediyor. onlara yani samimiyet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 Ee, sen dedi yani sen nesin tarikat ne ya sen kim tarikat kim ne anlardın sen tarikattan şundan bundan ne işin var senin tarikatta adam böyle kendisiyle alay ettiler dedi ki doğru diyorsunuzdi benim gibi odunlara dedi tabi tarikat dedi fazla gibi ben dedi yani bir noktada te ben teselli olmuşum ben bir noktada yani abad olmuşum elhamdülillah o şeref bana yeter dedi.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 Ernekede bu yolun hakkını veremiyorsam da e, elhamdülillah Cenab-ı Hak dünyada beni Mevlana ile haşır neşir yapıyor ve bundan dolayı Mevlana'nın mühidi e, Ahmet diyorlar ya Ahmet'in i Mevlevi, bana yeter bu.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 Bak onlar siz oturmuyorlar, onlar siz kalkmuyorlar. Direksiyonda onlar var, onlar var, onlar var. Sultan Alparslan, Roman Diogenle savaşa girmeden önce zaten Sultan Alparslan'ın 20 bin kişisi vardı. Roman Diogen Rum 200 bin kişisi vardı. Bir kişiye 20 tane adam düşüyor. Gözük ültü, korktu, yani tristli gibi oldu Sultan Abdülsam. Ben bu savaşa giremem dedi. Bu adamların hem teknolojik bakımdan üstünlükleri var, işte sayısal bakımdan daha fazla adamları vesaire. Ama yanındakiler dediler ki, sen savaşa gir, girdiler. Sen gir savaşa. Hmm. Merak etme. Allah'ın iziyle bu sabuza biz mevladan koparız dediler. Evet. Arkı yandaki Eylullah'ın peki takviyesiyle, e, sultan alparslanı e, moralize etmesiyle, sultan alparslan atının üzerinde askere döndü, bir hitabede bulundu. Ondan sonra savaşa girilir. Birkaç saat içerisinde Romen Diyözüm ve ordusunu mendil gibi katlamıştır. Ama yanında, yanında sonucu biz koparız. Merak etme diyor. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa İstanbul'a gelecek. İmam-ı ziyaret ediyor. İmam-ı diyor ki, Efendimiz Hazretleri diyor. İstanbul'a gidiyorum diyor. Benim padişahla nüfuzum var diyor. Yani dediğimi yaptırırım Allah'ın izniyle. Bir isteğiniz var mı? Bir işte istirhamınız, bir ricanız var mı? diyor. İmam-ı buyurdu ki yok dedi. Allah razı olsun dedi. Teşekkür ederim dedi. Senin de Mevla'dan dedi. Bir ihtiyacın varsa bizi gör dedi.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 Köpeğe hoş diyorlar hayvan yürürken çünkü ayakları şey iz bırakıyor toprakta bunları da arıyorlar polisler jandarmalar vesaire bizi bunlar efendim yani e, yakalamasın diye köpeği kovuyorlar fakat köpek diyor evine cevizi e, hayvan hayvanlar da kendi yani e, yaratılışları icabı konuşurlar anlaşırlar vesaire asabi köpek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 Mevlullah'a olan bu muhabbetten dolayı cennete girecek efendim dört hayvandan bir tanesi de kıtmirdir. Kıtmirdir. O da o da iman sahibi, amelis salih sahibi olan insanlarla birlikte cennete girecektir. Bazen bilmiyorum, arkadaşlar belki böyle fazla görüyorlar fazla efendim mübalağa mı yapıyoruz tevazu da bilmiyorum gel ge Allah yaletmişse hakiki tevazu nasip eylesin ama yani şu sözü, şu sözü söylemekte bir e zarar olacak kanaatinde değilim yani köpek kadar affedersiniz e ee, eyllüllah'a muhabbeti olmayan adamın markası ne markası ne markası ne her şey durmuştur her şey bitmiştir cami rahimallah demek güzel söylüyor ya Rasulallah, Kebaş et çoğun Sege ashabı keyif Dâhili cennet şevem Der zümreye to. toh Oh Rövet der cennet Mender cennem vas, Oh Sevi asabı kehip, men sevi Jami kudde seyiru, ya Rasulallah, ay Rasulektem sallallahu sallam, şavaş et şu, sevi asabı kehip, dahil cennet şevel. Ya Resulullah bu ne iştir diyor ya. Bu ne haldir ya Resulullah diyor. Ashab-ı keyfin diyor köpeği kıtmıyor diyor. Senin asabınla birlikte diyor cennete girecek diyor. Evet. Oooo oh, Revedder cennet Memder cehennem kay revat senin ashabınla birlikte cennette gezecek tutacak ben ise cehennemde geleceğim ya Resulallah bu ne acayip haldir ya eee şimdi ozalık başlıyor on seki ashabı keyif men seki kıtmir asabı keyfin köpeği olduğundan onlara muhabbet beslenmen cennete girecekse he, o kıtmir asabı keyfin köpeği olduğundan dolayı böyle bir rütbe makam kazandıysa ben de senin ben de senin asabının köpeğim diyor yarısın Allah yani köpeğe bu muamele yapılıyorsa ben de senin asabın köpeğim diyor muhabbetin delemeyeceği hiçbir duvar yok yeter ki sahibe sağlam olsun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 Sultan Baha yani insanlar çok ilgi alaka gösterildiği için geceliğin geçmek istedi. Böyle erken saatlerde Erdincandan ki yani vakit dar, kimseli uğraşacak hali yoktu. Kadın bunu duyduysa, nereden duyduysa atına atlıyor, dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik çıkışında yakalıyor. Yolundan tarikat ders alıyor. Anadolu'nun temelinde bu var, bu var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 Asıl hayat diyor. Asıl hayat diyor. ciğerin diyor aşkla yanmıştır diyor. Varsa bu eyvallah. Tamam sermayem var demektir. Busa bu sermayeye yani iş işte olamadığın için de meyus olma, umutsuz olma. Yaniye ben de bu iş işte olmuyor veya bulamıyor vesaire falan umut kesmek yok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 Niyazi Mısır'ı ne güzel söyler Her neden Rusya etti Siyanın senin Arur Bir şek yüzün Gurre-i tevhid ile. Biraz sekirden olacak yalnız. Yani şunun var ya üzerime, Antibiyotik almak bile Caiz değil düşün Niye? Kaç yüz veya kaç bin antibiyotikten daha etkili şu zaten anlatmış olduğu şu beyt'teki mana. ne ve Rusya etti seni sianın senin. Ne kadar günahın varsa, ne kadar çipkin ve yamukluğun varsa, bunlar senin ağzını, burnunu, gözünü. Ya gözünü yüzünü peki kapkara ettiyse de ağır bir şek yüzün gure-i tevhidile sen bir la de tamam mı? Samimi yürekten yüzün var ya bembeyaz olur bembeyaz. İbrahim Etten diyor ki dağlarda bir adam gördüm diyor. Zenciydi diyor kapkara. Fakat la ilahe zaman yüzünün rengi Anında beyaza dönüyordu. Zikri bitince tekrar eski siyah dönüyor. Osmanlıya peki Beka ağcini diken zat geikli babadır, Geyikli babadır. Bunları şimdi git tarihler yazmıyor bunlar. Orhan Gazi, Kudüs'te Rahime Teala, Devleti kuran Osman Gazi'nin oğlu Bursa'nın fethinde çok uğraştılar. Olmadı bir tür ele geçiremediler. Rumlar çok kuvvetli tahkim etmişlerdi Bursa'yı. Ama Geyikli Baba Geyiklerle beraber daldı orduya. Ondan sonra savaş bizim lehimize, onların aleyhine gelişti. Ondan çekip giderken hadi bakalım Orhan Gazi'yi e, uyardılar. Padişah'ım dediler. Savaşı biz kazanamayacaktık. Ama <gülüyor>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 o hayvan yani yanına yaklaşınca kaçmıyor birden böyle süperjet uçaklar gibi kalkıyor. Efendi dedi ki ona buraya gel dedi. Tintintintin geldi. Halbuki çok da ülkede öyle bir hayvan geldi sevdisiyle. Ali uçmazdı. Uçtu gitti. Bizim balık İsmail söylüyor. E, balık İsmail'in bir şey vardı bir motoru var deniz motoru. Efendi aldım dedi. Motorun tam burnunun tam ucuna oturttum onu dedi. O önden gidiyor motor arkadan geliyor gibi. Sonra bir olta attım, bir balık yakaladım. Getirdim onu, koydum efendim önüne. Efendim mesela, al balık. Dedi ki, bunu nereden yakaladım dedi. Bu dedi, motorla beraber işte yüzüyordu ben de gördüm, olta attım yakaladım onu dedi. Yahu dedi, bu balığı keşke yakalamasaydım dedi. Hayvan, efendiye paralel gidiyor. İkide bir böyle kafasını kaldırıyor, böyle bakıyor ona yukarı bakıyor böyle, yukarı bakıyor, yukarı bakıyor balıkkada olamayan ben yaşama hakkım yok benim hayvanlar hayvanlar bile heyrullah'a gösterdikleri sadakat noktasında ben sınıfta kaldım abi Ahmet Yesevi Kudisirru böyle el emeği göz nuruyla işte rızkını temin ederdi ee, odun kaşık yapardı kendisi iyi kağıdı odun kaşık yapardı ee, Salon'un bir öküzü vardı affedersiniz. Öküzü e, yani 110 bin müridi vardı. Bir de bir öküzü vardı ama öküzü çok sadık bir öküzdü. Ee, Ahmet Yesevi Kullisesi Ahmet Yesevi Hacı Yusuf Hemedani'nin e, üstadıdır. Aynı zamanda Sultan Alparslan'ın da sürekli istişare e, etmiş olduğu Eylülah'tan bir zattır. Anadolu'yu ilk defa İslam'ı açan o zattır. Burada Rumeli Kavan'da yatan Sarı Saltukhan Ahmet Yesevi'nin mürididir o. Kaşıkları yapardı Ahmet Yesevi Kudüs'ü heybeye kor. Heybeyi de öküzün sırtına kor. Bu öküz kendi başına çarşıya giderdi. Yeti çarşısına giderdi. Öküzü tanıyordu millet. Kimin kaşaya ihtiyacı varsa gelirlerdi alırlardı. Heybeye parayı bırakırlardı. Hayvan görüyordu. Kim alıyor, kim para bırakıyor vs. Bu hayvanın bir huyu vardı. Eğer birisi kaşık alıp da parayı bırakmazsa adamın peşini bırakmazdı. Şeye gidinceye kadar, evine gidinceye kadar öküz oradan buradan ver lan parayı der gibi ya parayı ya kaşığı ondan sonra bırakmaz. Parayı alıncaya kadar Adamın camını okurdu, parayı alınca akşama doğru gelirdi şey tekkeye, bağırırdı orada vesaire, Ahmet Yesevi Kudüs'e çıkardı, parayı teslim ederdi. Onlar selam selamuna gidip akıra giderdi. Bak muhabbet ne yapıyor, muhabbet ne yapıyor?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 Er mer'u beraberdir. E, hadisi kafin yeterlidir. olmaya bişareten li muhibbi hadi't taifeti. bu ehlullah'a gös ehlullah sevenler için bir müjde olarak kafidir diyor. Yani sen ki peki Mevlana'nın dostlarına karşı bu alaka ve muhabbeti hissediyorsun, tamam mı? Resulü Aleyküm'ün e, hadisi sana müjde olsun diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi sana evet. müjde olsun buyuruyor. Bakın şimdi burada var ya, belki aklına şöyle gelir. Ya işte dünya efendim e, katlı karıştırılıyor her gün vesaire. Her gelen gün, giden gün aratıyor vesaire.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 Ne bileyim İman'a ve İslam'a hasım kesilen insanlara, onlarla mücadele etmek sorun değil, sorun değil, asıl mesele burası, burası iş buradan dönüyor. Eskiden mesele askeriye, ecdad zamanında Yeniçeri ocağında eğitiliyordu ve İsmail Akkı Bülsevi mesela ruh beyan sahibi askeriyle ilgilenen celveti şeyhiydi, askere gitmekle mesele meşgul idi.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 Dört sene sonra sordular, kaç yaşındasın? Dedi ki, dört yaşındayım. E dediler ki, ya birkaç sene önce, birkaç sene önce dedi ki, dört yaşındayım, yetmiş yaşındayım dedi. Şimdi, 74 dört demen lazım gelirken, dedi ki, dört yaşındayım, yaşındayım diyorsun, bu ne iştir dediler. Dedi ki, ben son dört yıldan beri Mevla'dan haber almaya başladım. Mevla'yı tanımaya başladım. Dostsuz geçen günü ömürden sayma dediler. Bu <gülüyor> hadis demek ki elmar mer'u ma men ahabba kishi sevdi beraberdir hadis şerif var ya kadin yeterlidir lehen tekuna bi şerken li muhibbi hadi'l <gülüyor> taifeti Bu ay'ılla seven insanlara müjde olarak bu hadis peki yeterlidir Resul ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi ve um bir hadis bahsediliyor. Ee, bu Nevlinin dostlarıyla peki oturup kalkan hiçbir insan bedduht olmaz, zarar ve ziyan'a maruz kalmaz. Bu hadis de diyor, vaftim yeterlidir. Mesareti cülesay, bu hast ile oturup kalkanların sevinmesine ve sevincine e, yeterlidir. Bu hadi size efendim temel müjde olsun diyor. Erzunlu Emrah ne güzel söylüyor. İksiri azamdır nutku ehlullah her nefeste haki kimya ederler hakkın esrarından onlardır agah ve lakin surette ihfa ederler Bakma hakaretle dervişanlara Köhne abadiken Arifallara Varisi enbiya denmiş onlara Mürde gönülleri ihya ederler Emrah-i cehdeyle hali haleyle Kalehli oğlandan infisal ile. Erenleri buldu intisale ile Seni devasılı Mevla ederler Bu adam çoban Ama bak neler söylüyor Şimdi kaç kişi bir araya getireceksin ki abadamın adamın sözü gibi söz söylesin Ne diyor en son satırlarda ha, Baştan işte bir özetle bir, bir mana vereyim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 deyin kendisinin asli bir kanunu vardır. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Nakşidalik'in de gizlilik esastır diyor. Her şeyi A'dan Z'yi ortaya koymak yoo. Hani biz meslek diyoruz ya bunda da böyle şeyler var. Peki bu insanlara öyle tepeden bakma diyor. Ona göre. Ee, bu köhne abad iken böyle işte kılık kıyafeti tek de yani bize göre e, uygun olmayan e, elbiseler dikerler giyerler sen sakın ha gurur kibire kapılıp da notlarına kalkma. Not verme, kalkma. O an var ya senin elektrokardiyografini çekiyorlar böyle. Sana da not düşüyorlar. Bunu bilesin. E sonra bunlar diyor peygamberlerin valisleri diyor. Ölü gönülleri bunlar ihya ederler. <Sessizlik> Emrah ne duruyorsun lan? Haydi. Zıpla diyor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 Ya peki hal sahibi olan Mevlana'nın dostlarını ara diyor. Aa falan ceza çok bilgili. Şu kadar kitabı var bilmem ne vesaire falan. Eyvallah ama ulanık oğlum diyor. Kendisine vaz ediyor. E erenleri bulda da ile, bu Mevlana'nın dostlarını hadi lan bir bakayım. Bunlar seni cevvası Mevla ederler. Seni de bunlar Allah'a götürür diyor.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 Onların ilimlerine, peki varlıklarına neftun olmak gerekiyor. Ebu Bekir'in varrağı Kudüs'e sürüdüye, Kullu müridin, kullu müridin, la tuğni rü'yatü şeyhihi, anıttamı ve şerabi, küsbü'an feleyseddi sadıkin, hangi bir mürid ki, hangi bir tarikatlı insan ki,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 Ama işte şey istiyorlar, bedel istiyorlar. Yani öyle mücerret efendim, yani tarikate kayıtlı olmak vesaire, bilmem ne işte, istihara, bir teveccüh vesaire, hadi bakalım ben de oldum, hakiki mürit. Bunlar yeterli değil. Ya bedel istiyorlar, bedel istiyorlar, can istiyorlar. Tari yazar, Azim Ahmet Hüdayi Kuddesirro, Sultan bir Can dediği şey ki, Üsküdar'da yatıyor bir gün sandal var ee, sirkici tarafına geçiyor sandalda işte müşteriden bir tanesi yeniçeri asker onu görüyor böyle bakıyor ki bu bayağı şey dertli bir adama benziyor sıkıntısız var gibi vesaire bir an efendi efendi hayrola diyor nereye gidiyorsun diyor müşid aramaya diyor Dede, yeniçeri diyor ki ne yapacağım müşidi diyor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 Verdi. Dedi ki bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur. Bin tane altını attım denizine. Sonra sandalye olculuğu bitiyor, sirkiciye geliyor, azmam ridayı zıplıyor, atlıyor kenara. Bu sefer burada atladığı gibi yakalıyor önden. Hey üstad diyor, nereye gidiyorsun diyor, beni nereye bırakıyorsun diyor. Hani sen benim bürsün diyor. Tamam diyor, acele işim var diyor. Ay camisinde erenlerin toplantısı var diyor şu an. Rijalul Gayip mevlinin dostlarının toplantısı var diye. Toplantıya çıkmam lazım diyor. Peşimini e peşinden gel, beni terk etme diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın. Yalnız bize karışma diyor. Bir kenara böyle sin, bir diren arkasından bizi takip et. Orada böyle istişare, bir isti bir şeyin görüşmesi yapılıyor. Erenlerin böyle hali vardır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 ben diyor Kahire'deki Ezher camisinde sabah namazını kılmak üzere Bismillah diyor haydi uçuyor gidiyor Keramet. öbür şeyhefendi geliyor ben diyor Mekke-i Mükerreme'de Harim-i Şerife'ye gidiyorum hadi bana eyvallah pır, o da şey gidiyor öbürü geliyor ben Ömeriye camisinde kılacağım diyor pır, uçuyor, gidiyor, vesaire. az Mahmut Hudayi de e, çıkıyor Şerefe'ye arkasında da bu Yeni Şerif o uçacak ya, bu da kendi uçacak. Ee, i̇şte az gitti, Azmabididen gittiği yarısı bana namazını kıracak. Azmabiday buyurdu ki, ben de Şam'a gidiyorum dedi. Şam'a Şam'a dedi. O da fırladı gitti. Şimdi sıra geldi bu müride. Şa şa şa şa şa şam ya şa şa şam ama atlayamıyor bir türlü. Neyse. Sabah namazına ezan okumak üzere müezzin minareye çıkıyor. Adam bakıyor ki orada birisi şaşaşaşaşaşaşalayıp duruyor orada vesaire. Ulan deli hırsızı yakaladım ben şimdi. Ulan kaç günden beri işte minarede efendim şeyleri, mahiyaları bilmem ne, kandilleri, arakleyen sen misin lan dedi. Yürü aşağı. Aldılar bunu getirdiğini zıbat hamile teslim ettiler. Adam anlatıyor. Hikayeye ama Kim tınlar ki? Şudur budur. Neyse zor zor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 evlat, evlat dediler mürşidin yolunda can verme gerek senize can veremedin dedi azman Hüday çıkarttı altınları böyle bir, bir torba denizden al dedi altınlarını geriye dedi sen bizi yaramazsın dedi ne demek oluyor bu? seviyorsan can istiyorlar can can atlasana olan. ama adam şaşar şaşar etti bir Şam diye mi derif yani? <gülüyor> Kaldı. Şimdi biz de iyi gidiyoruz da bazı yerlerde böyle işte tekezliyoruz ama yani iyiler yok değil. Biz Şam mı diyeceğiz? Başka bir şey mi diyeceğiz? Ondan beceremiyoruz işte böyle. Yani elimiz ayağımız dolaşıyor. Allahu Teala mahruminden eylemesin. <gülüyor> ama şimdi önümüzdeki satırlarda bu muhabbet var ya, bu muhabbetin kalitesini verecek İmam Rabbani.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 gün olmak üzere 4 çarpı 4 16 1600 gün çile halinde kalıp, kalıp da la ilahe illallah demeye bedeldir diyor yani şurada sabahtan beri diyelim ki e, bir saat mi oldun şu vazge sohbete süresi? Bir saat. Peki ne aldın sen şimdi burada? Burada şunu aldın sen. 1600 gün şu İsmail'in altındaki karanlık deylesi var ya ve İsmail Galibullah'ın tekkesinin altında işte karanlık oda var. Onlar çilehanedir. Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Hüram mağarasındaki halini ecdat çilehane uygulaması ile efendim işe iyi etmiştir. Ha Öyle bir yerde 1600 gün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 sevdiklerini zikir diyorlar. Bu sefer sevdiklerine şiddetle bir aşk onları da peyda oluyor. Ve o aşk uğruna efendim işte her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Evet. Bizde bu, bu işin negatifi. Pozitifi ise bizde sürekli peki e, Mevla'yı zikirle meşgul yöntemişe de muhabbet patlıyor. Muhabbet patladı mı arkasından ubudiyet getiriyor. Ubudiyet ne? Yani Rabbim emret Allah'ım, emret Allah'ım, emret Allah'ım peki Mevla ne kadar emretse bu bana mısın demiyor. Bunu patlıyor. Ama ilinde olursa işin başında ilim artı zikir. He. Ondan sonra neyi tetikliyor bunlar? Mahabbeti. Mahabbet neyi tetikliyor? Ubudiyet eşittir Allah. Veyahut eşittir zafer oluyor. Yalnız i̇mam Rabbani orada mahabbet diyor. Tamam zikrullah, tesbih, tarikat dersi vesaire. Zikrullah... Ee... Muhabbeti tetikleyecek ama muhabbetin de bir ölçüsü var bir sallallahu aleyhi ve Ekrem buyurdu ki, Mevla'yı böyle bir zikredin ki, o kadar çok zikredin ki ta ki sen mecnun desin, deli desin. Yani seni gören diyecek ki bu adam kafayı üşüttü, kafayı sıyırdı. Niye? Çünkü hep uğraşıyorsun. Marabbani muhabbetin kalitesini böyle veriyor. Tarikat dersin kalitesini böyle veriyor. Ha, bu çıta yakalandığı zaman eşittir Allah Allah'ın izniyle diyor. Şimdi burada şimdi Eylülullah'ı sevmek vesaire falan filan diyor ama bunun da bir kalitesi var. Onu inşallah haftaya okuruz. Cenab-ı Celle Celaluhu mahruminde eylemesin. Kimse sizde bırakmasın. Niyazi -i Şeyde efendim ihtiyaç konusunda ne kadar manidarık konuşuyor. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş, burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağ solu gözler dim dost yüzünü görsem de ben taşrada arar edim olcan için de canimi öyle sanırdım ayrıyen dost gayridir ben gayriyem, benden görüp işi yeteni, bildim ki olcan animi Sağmu salatice, sağmu salat-ı ile sanma zayit biter işin insanı kamil olmaya lazım olan irfan mi? diyor? Sağmu salat ile sanma biter zayit işin namazla, oruçla, hacla, zekatla işin biter zannetme derdi. Ya insanı kamil olmaya lazım olan irfan mi? İrfan lazım, irfan. O da Mevla'nın dostundan alınıyor. Kande gelir yolun senin, yakan dev varır menzilin. Nereden nereden gelip gittiğini anlamaya hayvan imiş. Ey üstadım çare ne? Mürşit gerekdir bildire, hakkı sana hakkan yakın, mürşidi olmayanların bildikleri gımanimiş.'' ''Evladım sana mürşit lazım, mürşit.'' diyor. ''Eğer mürşidin yoksa boşuna bir lagal yapma. Senin var ya konuştukların bildiklerinin zandan tahminden öteye geçmez.'' diyor. ''Eğer her taraftan tertemiz pırı pırı bir ilim istiyorsan mürşit bul diyor. Her mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır. Mürşidikan sağ olanın gayet yolu asanemiz. Herkese takılma. Şeyh enflasyonu var ortalıkta. Allah yani neler ne düny ortalıkta. İstihbaratın tespitine göre 600 tane şeyh var Türkiye'de. Acaba içinden kaç tanesi yani şeyh yani? Orası gidiyor. Halbuki ecdat zamanında şeyhleri devlet tayin ediyordu. Devlet tayin ediyordu. Yoksa ondan sonra bir lokma işte bir hırka efendim bulup da bir tekkeye kapanıp da adam sahibi olmak vesaire falan filan bu kapıyı böyle serbest bırakırsan huu huu, yani gider de gider gider de gidersin. Allah hemen bir sözdür, yokuş değildir düzdürür, alem kamu bir yüzdür, gören anı hayran imiş. İşit nin sözün bir nesne, meshaf yüzün bir nesne yok, gözsüzlere sözlere finhan imiş. Niyazi, Mısri, Niyazi Mısri. Cenab-ı Hak bizi sen ayağından kalkan tozun zerbesine beba eylesin. Ay. Ne diyor? İşit niyazinin sözün bir nesne örtmez sakın yüzün. Sen niyazinin diyor sözüne kulak ver kulak ver diyor. Hiçbir şey diyor bu sözlerdeki güzelliği <gülüyor> örtemez diyor.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 Cenab-ı Celle Celle'lo mahruminden eylemesin makbulün eylesin. İyi var, iyi var, haber.